Bu videonun konusu eziklik duygusu. Bir anket yaptık. Çok sağ olun oy kullandınız. Çekeceğimiz konuları sıralı. Bir numarada eziklik duygusu var. Baştan hatırlatayım aslında aşağılık kompleksi üzerine eskiden çekilmiş bir video var. Ee, şöyle bir araştırdığımız zaman aşağılık kompleksiyle eziklik duygusu arasında bir küçük fark var. Ee, o videonun yeniden çekilmesi yerine bu videoyu ile birlikte genişletmek istedim. Çünkü görüş şu ki Aşağılık kompleksi biraz daha hafif. Yani kompleksin nesi hafif diyeceksiniz ama aşağılık kompleksi sürekli başına silah dayayarak gezmen gibi. Ama eziklik duygusu sürekli ateş etmen gibi. Yani kendi karakterini artık o kompleksi sindirmen gibi. Aşağılık kompleksinde ki videosunu buraya koydum izlersiniz. Açıklama bölümünde de linki var. Kendinizi duvarlar örüyorsunuz. Yüksek duvarlar onun arkasında kalayım dışarıya çıkmayayım eziklik duygusuna duvarlardan bile içeride bir yerde sığınıyorsunuz. Evden hiç çıkmıyorsunuz. Hiç dışarıya evden çıkmayan insanlar gibi oluyorsunuz. Gelin eziklik duygusu neymiş görelim. Hoş geldiniz. Eziklik duygusu aşağılık kompleksinin öğrenilmiş çaresizlikle birleşmiş halidir. Yani bünyeniz o kadar siner ki ben yapamam, edemem. Hayal kurmayı bile bırakırsınız. Ben yurt dışında Erasmus'a gidemem. Niye? Gidemem. Yapamam ben. Bana yakışmaz. Alışverişe gidemezsiniz. O kıyafet bana yakışmaz. Şunu zaten alayım hazır. Daha önce bundan giymiştim. Dolapta vardı. Aynısından alayım. Şu e, ben yapamam. Bana yakışmaz. Şöyle bir şey satın al. Ben o marka telefon kullanamam. Bana yakışmaz. İnsanlar ne der hem? Elalem ne der? Hapishanesi etrafınıza yerleşmiştir. Ve siz yavaş yavaş böyle bir yalnızlık fanusunun içine girersiniz. O fanusta mutlusunuzdur. Camdan dışarı izler gibi o camdan fanusun dışını izlersiniz. Kimse size yanaşmaz. İş yerinde terfi isteyeceksiniz. Ee, istemeye gerek yok. Çünkü ruhunuz eziklik duygusuyla yıkanmış bir kere. Nasıl olsa siz terfi almasanız da kimse size terfi vermez. Çünkü eziklik duygusu ilginç bir koku yayıyor. Yani hani köpek balığının kan kokusunu alması gibi bazı vampirler de ki bazen arkadaşlarınız bazen patronlar bazen öğretmenler Çünkü bazı öğretmenler gaddardır. Birazdan anlatacağım. Asistanlarının bir eziklik duygusunu kullanır ama iş yerinde bu eziklik duygusunun birisi kokusunu alırsa o zaman hayatta zam görmezsiniz. Millet %10 iken siz %3 alırsınız. Millet 2 yılda bir terfi ediyorken kimse sizi ellemez. Çünkü senin tekrar yeniden bir iş görüşmesine gitme ihtimalin sıfır olduğunu bilirler. Sen kendine o rutin hayatı yakıştırmışsındır. Okul hayatında vardır. Okul hayatında eziklik duygusu sana öyle bir yapışır ki başka bir insanla tanışmak, arkadaş çevreni genişletmek, başına gelen bir olaydan dolayı tekrar aynısını yaşayıp rezil olma korkusu derken 3-5 insanla takılırsın, mezun olana kadar. Merak etmeyin, çözümünü anlatacağım. Yani eziklik duygusundan nasıl kurtuluruz onu anlatacağım. İlk önce ben sizi anlayabiliyor muyum onu bir görelim. Şimdi yapamadığımız şeyler ve yapmaktan korktuğumuz şeyler duvarımız dedik. Peki bu duvarın tuğlaları ne? Nasıl koyuyoruz? Ne hammaddesi ne? Birinci hammadde aile. Yani eziklik duygusunu aslında aile yerleştiriyor. Ne demek yerleştiriyor? Sen yıllar içerisinde büyürken yani bu 4 ile 16 yaş arası, 15 yaş arası ailen diyor ki ya bize yakışmaz. Bizim ailemizin adına kara leke sürdürme. Aslında yapmak istediğin sadece Erasmus'a gitmek. Bize yakışmaz. Bizim aileden kimse yurt dışına çıkmadı. Sanki böyle övünecek bir şeymiş gibi bir tuğla koyuyor. Şununla görüşme, o tip insanlarla konuşma bir tuğla. Şu renk mi? şunu giyinme, bunu yapma. Şunu izleme, bu kitabı okuma tuğla, tuğla, tuğla, tuğla, sen bilgiden, aydınlanmadan uzak kalıyorsun. Uzak kaldığın için kapalı bir alanda, güvenli ama taşların arkasında, tuğlaların arkasında, kalende biliyorsun. Sonra bir gün mecburen iş hayatına girmen gerekiyor. Yani o güvenli okul bitiyor. Anne babanın seni koruduğu muhteşem evden çıkman lazım üniversiteye gitmek için. Üniversitede bitti, iş hayatına gireceksin. Artık iş hayatında... İnsanlar senin sosyalliğine para ödüyor, iletişimine sunum yapabilmene ama eziklik duygun o kadar yerleşmiş ki bir sunumu hazırlıyorsun, arkadaşına veriyorsun. Bütün başarıları iş hayatına başkasıyla paylaşırsın. Hiçbir şeyin altına imza atmazsın. Çünkü risk vardır. Ya kötü olursa? Aile o kadar ezmiş ki sen iş hayatındaki başarıyı bile sahiplenemiyorsun. Aile dedik, bir diğeri okul. Maalesef üniversite dahil öğretmenler acımasız olabiliyor. Bazı öğretmenler öğrenciye... Bir şey öğretemediği zaman kendinde suçu bulmuyor, çocuğu ezmeye başlıyor. Aptalsın sen, başarısızsın sen. Daha önce bunu göstermiştik. Öğrencinin bir tanesi D harfini yazamadı diye ilkokulda öğretmen dövüyordu hatırlarsanız. İşte bu öğretmen bilinçaltına öyle bir yazıyor ki sen ailenden aldığın eğitimle, okuldan aldığın öğretimle iyice ezilmiş bir insan oluyorsun. Bir diğeri, siz. Bir tuğlayı da siz koyuyorsunuz. Hatta birden fazla tuğlayı. Ne yaparak biliyor musunuz? Yanlış insanları cetvel alarak. Yani işte dayım dedi ki bana yakışmazmış. Dayım şöyle doğru insan olmam gerektiğini söyledi. Eniştem şunu yakışmadığını söyledi. Benim kariyerim aslında şöyle doğru olmalıymış. E sen büyük adımlar atamıyorsun çünkü eziklik duygun dayının cetveliyle ölçüyor senin adımlarını. Sen piti piti adımlar attığın için yanından koşarak giden adama yetişemiyorsun. Ve sen o tuğlaları devam ettiriyorsun kat çıkmaya. Ve bir diğeri yine siz başkalarının başına gelen olaylar artık eziklik duygusu ruhuna işlediği için sana ders oluyor. Ama saçma ders oluyor. Bakıyorsun ki birisi gitmiş yurt dışında başaramamış geri gelmiş. Cık, ben de yapamam. E, komşunun oğlu başka şehirde üniversite okumuş başaramamış. Cık, o yapamadıysa ben de yapamam. E belki o ahmaklığından, patatesliğinden yapamadı. Belki maddi durumu yetmedi. Belki tatsız bir şey geldi başına. Bilemeyiz ki sen niye başkasını kendine cetvel alıyorsun? Çoğu ikili ilişkiyi bile başlamadan bitirir. Birinden hoşlanırsın, tam böyle açılacaksın. Cık, ya o bana bakmaz ki. Cık, o bakmaz bana. E bitti. Belki gidip konuşsan evet diyecek. Ya en kötü ihtimal hayır diyecek. Yine sen böyle kalacaksın tekil. E tekil birinci şahıs olacağına git. Beraber çoğul olun. Aa, eziklik duygunu der ki bu omuzundan sana. Başımıza iş açma ya, boşver. Yalnız iyidir, yalnızlık fanusundan çıkmayalım biz. Ben vize alırken eziklik duygusundan eli terleyen, <gülüyor> şüpheli moduna giren arkadaşımı gördüm ya. Çocuk böyle var ya, ruhunu o kadar ezmiş der ki. Sanki Hollanda'ya <gülüyor> uyuşturucu kaçıracak böyle. Yani göbeğinde saklamış mesela böyle vize alırken çıldırıyor. Soru soruyorlar İşte ne için vize istiyorsunuz? Ki yani eskiden konsolosluktaydı bir de bu iş. Şimdi artık çok kolay yani vize, özellikle vize veren e, özel kuruluşlar var. Orada bile saçma sapan cevaplar veriyor. Titriyor, kameraya bakmamaya çalışıyor, çıldırıyor. Bu adam yurt dışına çıktığında daha da kötü eziliyor. Yurt dışına hiç çıkamamayı sağlayan şey de budur. Aileler görüyorsunuz maddi durumları çok iyi, memleketten başka yere gitmiyor. Tatil için bile çok maddi durumu iyi olmasına rağmen aynı yere gidip aynı yerde ölüyorlar maalesef. Çünkü eziklik duyguları kendisine daha iyisini hak ettiğini yakıştıramıyor. Her insanın bir bedeli vardır. Yani senin Bir işi yapman için bir sana bir saygı göstermeli, maaş ödemeli, bir şey olmalı değil mi? İşte eziklik duygusu yaşayan insanlar ucuzdur. Yani hakaret için söylemiyorum yanlış anlamayın. Daha ucuza kapatırsın. Bir eziklik duygusuna sahipse bir insan onu doğru açıdan sömürmeye başlarsan abone olur sana. İstediğin kadar eziyet edebilirsin. Bir büyük korkusu artık fobisi diyeyim yanlış konuşmak. Bu yüzden böyle yemek masalarında, arkadaş dost ortamlarında, iş yemeklerinde konuşmaz. En köşeye siner, ya ben yanlış bir şey söylemeyeyim, başıma iş almayayım, duvarda bir powerpoint sunum bir şey vardır, bu ağzını açmaz. Hoca derste soru sormasını en arkaya tüner. Aslında başarılı olacak insan başarısız olur maalesef. Neden? Eziklik duygusu o, çelikten duvar artık elini kaldırmasını, fikrini söylemesini, sevdiği insana ya seni seviyorum be demesini engelliyor. Tüm isteklerini, arzularını buzlu camların arkasından dünya izleyerek aa dışarısı 360p diyor. Çık dışarıya, kır hocamı nasıl? Bak 1080p nasıl izletiyorum sana birazdan. Aslında eziklik duygusu bazı insanlarda çok nadiren ama agresiflik çıkartır ortaya. Şimdi eziklik duygusunda olmadı pasiftir. Yani pasif davranırsın sohbetlerde, insanlara fikir verirken. Veya sahaya futbol anlatımıyla söyleyeyim, 5-4-1 çıkarsın, gol atma amacın yoktur, gol yemeyim yeter. Ama bazı eziklik duygusu yaşayan insanlar, ezik insanlar demiyorum çok dikkat edin, hakaret değil bu. Eziklik duygusunu içine sindirmiş insanlar sahaya 1-4-5 çıkar, saldırır, sadece saldırır. Onu kırar, öbürüne laf koyar, öbürünün kilosuyla alay eder, bana bakar direkt aklına kel göbekle buraya gel der. İşte sen bundan alınmayacaksın anlatabiliyor muyum? Çünkü bu tip insanları bir fanusun içine koyacaksın, yalnız kalacak. Yalnızlık fanusu bu insanlara yakışıyor. Neden? Çünkü eline bu tip insanların puanlama gücünü verirsen öğretmen olursa acımasız olabilir. Patron olursa acımasız olabilir. Senin hayatın akışını değiştirebilir zam vermeyerek, terfi ettirmeyerek, takdir etmeyerek, kovarak. Çünkü seni ezebildiğini hissettiği için kendi ezikliğin senin üstüne kusar. Yani sosyal medyada da görüyorsunuz bunu, işte ekşi sözlükte şurada burada her yerde eline bir güç geçiren, yardırıyor diğerini hiç umurunda olmadan. Ve eziklik duygusunun aşk ile buluşması. Hani böyle yanardağdan akan lavın denizde buluşması gibidir. Çok ilginç bir şey. E, aşk ile buluşursa eziklik duygusu bir kaç durum ortaya çıkar. Bir, obsesyon ve tek taraflı aşk. Ama fanatik bir aşk. Melankoli falan değil bu. Böyle derin bir aşk ama takıntı şeklinde. Dersin ki Mahmut arkadaşımın bir kız arkadaşı var, seninle tanışmak istiyor. Eh, ben sadece onu istiyorum, o benimle, o benimle. Bir süre sonra kayışı koparır Mahmut. Niye? Çünkü bütün güzellikleri boş veriyor. O ideal ölçü, mükemmel o kadın ya da o erkek bilmiyorum. Bu tabii bir süre sonra belki eziklik duygusunu atıp tacize, tecavüze, cinayete rahatsız etmeye kadar gidebilir. Ha? Olur da eziklik duygusu hasbel kader bir ilişkiye dönüşürse çünkü bu da mümkün oldu kazara birisi bir şekilde yardım etti çıkmaya başladınız ilişki yaşıyorsunuz nişanlısınız o zaman eziklik duygusu faunu iki kişilik yapar kıskançlık diye bir manyaklık başlar. Öyle bir kıskançlıktır ki sanki o erkek ya da o kadın ondan önce yaşayamıyordu tek başına. Onu giyme, bunu yapma. O sana mı baktı? Bu mu sana baktı? Sen mi ona baktın? Kim kime baktı? Kayış kopar bir süre sonra ve %100 ilişki kayıpla sonuçlanır. Çünkü yani ilk başta normal sandığın insanın yanına gidince, delirdiğini görünce diyorsun ki ben bununla aynı fanusta boğulmak istemiyorum oksijensizce. En acınasını söyleyeyim size. Bazen o eziklik duygusunu yönetebilen insanlar vardır. Bir şekilde hayatını yönetir, çok belli etmez, kokusunu salmaz dışarıya. Ama çok güzel bir ilişki bulur, çok mutlu olacaktır o hanımefendi ya da beyefendiyle. Ama o eziklik duygusu zamanla gereğinden fazla değer vererek neye gidelim? Sen seç. Hangi film? Sen seç. Nerede yalın? Sen seç. Bugün ne yapın? Bugün ne yapalım? Sen yeter ki mutlu ol. O kadar çok böyle gereksiz değer verirsin, karşı taraf vaatsız olur. Ya tamam ben her şey benim istediğim gibi olmasın, sen de Ben garantiye alayım. Sen başıma iş açmayayım. Sen yeter ki seç. Ne istersen onu yapalım. Bir söz sonra karşı taraf der ki Ya benim alabileceğim bir şey yok. Ben ne veriyorsam onu geri alıyorum. Aynayla çıksam daha iyi. Ve maalesef çok güzel gidecek bir ilişkinin katili olur. Eziklik duygusu. Eziklik duygusunun sosyal hayattaki belirtileri vardır. Yani eziklik duygusunu sindirmiş insanı mesela bir ortama girdiği zaman masaya araba anahtarı attığında işte telefonunu attığında sürekli telefonuyla fiti fiti oynadığında gözüne bakarak göstermeye çalıştığında bak akıllı telefonun sonuncusu önümüzdeki sene çıkacaktı bana yolladılar sadece yaparsa anlarsın sürekli para sayarsa sürekli bir şeyler ısmarlamaya çalışırsa ya yavrak senin paran geçmez burada niye burası Türkiye değil mi? <gülüyor> ben ateşlerim. Çünkü seni garantiye almak istiyor, kendi gücünü ölçülebilir bir şeyle ispatlamaya çalışıyor. Bak diyor cüzdanımın kalınlığı. Sürekli bunun derdinde adam. Marjinal giyinir. Şimdi marjinal giyim tarzı e, tercih edenlerin hepsi böyledir demiyorum ama çok çılgın marjinal renkler seçer, aksesuarlar seçer. E, çok manyakça konuşma tarzı vardır. Bağırarak konuşur. Ben buradayım, ezilmedim, ölmedim, dimdik ayaktayım. Ve en acısı ne biliyor musun? Aşırı iddialaşırlar. Dersin bugün ne yesek der ki işte lahmacun yerim kaç yersin der sana. Sen dersin ki iki yerim. Ben beş yerim. <gülüyor> yani e, Yani? Anlatabiliyor muyum? Sürekli iddialaşır. Eziklik duygusu hep bir yarışmaya sokar. Bir e, otururken bir yerde bir dersin ki ya bu hanımefendi ne kadar güzelmiş. Bak şimdi nasıl tavlıyorum onu. Kalkar gider rezil olur gelir. Çünkü eziklik duygusunu aşmak için bazen dediğim gibi agresif ve saçma davranışlar gösteriyor. Eziklik duygusunu aynen sosyal medyada tatmin edenler olduğu gibi maalesef günümüzde psikologlar da öyle söylüyor ki işte bazı oyunlarla obsesyon şeklinde mesela pubg gibi oyunlarla dindirmeye sindirmeye çalışanlar var. Adam dışarıda kimseye bir bardak su alabilir miyim diyen menü gelmedikçe açlıktan ölen kişi böyle bir bilgisayar oyunu başına geçti mi saatlerce onu öldürüyor, bunu öldürüyor, kafasına vuruyor, yerdeki cesede ateş etmeye devam ediyor çünkü o da ezmek istiyor. O da kusmak istiyor gücü. O da damarlarında bir şey hissetmek istiyor. Çünkü oradaki karakter kimseye rezil olmuyor. Düğmeye basıp kapattığı zaman o yok, yine o var. Ama düğmeye basıp açtığı zaman o sanal dünya var. Size bir video çekeceğim chatbotlar üzerine. Yapay zeka ve chatbotlar üzerine. İnsanlığın bence sonudur. Aşağıya yazarsınız istiyor musunuz? İşte o videoda anlayacaksınız ki Eziklik duygusunun tedavisi chatbotlarla, yapay zekayla geliyor. Ama insanlığın sonu da geliyor. Ama bu başka video konusu. Eziklik duygusunun aşkla buluşması gibi bir de eziklik duygusunun parayla buluşması var. Şimdi parayla buluşmanız çok komik. Eğer e, ailende fakirlik var ise, yani benim ailem çok zengin değildi biz köyden geldik. Ve sen ezik isen, duygu olarak eziklik duygusunu sindirdiysen, eziği hakaret olarak almayın. E, ve parayla birden buluştuysan ilk önce yokluyorsun. Yapabilir miyim, satın alabilir miyim, para bir güç mü? Emin olduktan sonra coşuyor. Oturduğu restoranı satın alıyor. Öbür tarafta diyor ki bir tane ada satın alayım Arkadaşlarımı orada ağlarım. 3 artı 1 yetmez bize. E böyle böyle bir süre sonra para maalesef sapıttırıyor. Yani sen eziklik duygunu parayla tatmin ediyorsan psikolojik olarak maalesef bazı insanlar bundan faydalanır. Onlar yakınına gelir. Bazı insanlar bundan rahatsız olur. Onlar uzağa gider. Yani eziklik duygusu parayla sana güç katmaz. Eğer eziklik duygunuz fiziksel kusurlardan oluşuyorsa Mesela işte bazen yazıyor aşağı kel diyor işte sen senin fikrim bu şimdi kel ve göbekli olmamla ilgili adam bir şey söylediği zaman ben eğer onu dert edersem bu benim eziklik duygumdur ama bu benim e, başıma işte saç ettirerek e, zorla kilo vererek mide küçültme ameliyatı yaparak sağlık sorunum var o yüzden biraz kiloluyum ama bütün bunları dert edersem o zaman hayatımı değiştiririm başkalarına göre Eziklik duygusu bu işte. Sende olan kusurları dert edip başkalarına göre değişme arıyorsun. Bırak başkası ne düşünürse düşünürsün. Düşünsün. Ben şu an sadece kel göbekli adamlarla belki takılıyorum ve mutluyum. Bu insanların saldırırken amacı uzlaşmak değil, incitmek, yok etmek, parçalamak. Peki eziklik duygusunun çözümü nedir? Bir nol tavsiyem, hiç şaka yapmıyorum. Psikolog arkadaşımla da konuştum bunun için. Lütfen tiyatro gibi hobiler edinin. Vallahi bak ciddiyim. Samimiyim bak, ciddiyim. Tiyatro gibi yerlerde eğer ki ikinci bir karakter olmayı öğrenebilirseniz, gerçek hayatta da ezikliğinizden sıyrılıp yeni bir karakter olabiliyorsunuz. Ücretsiz kurslar var, gidin. tiyatroları, deyin ki ben tiyatro eğitimi almak istiyorum. Ben tiyatrocu olacağım. Olmasam bile hobi olsun diye. Belediyenin kursları var. Lütfen bu konuyu gerçekten bir düşünün. Tiyatro eğitimi. Bak bir, iki, yabancı dil öğrenin. Benim çok çok kendi içine kapanık, kendi lafıyla söylüyorum, hakaret için değil, pısırık öğrencim vardı. Bu öğrencim, ki biriden fazla örnektir ama ben en iyisi bu hanımefendiyi hatırlıyorum. Kanada'ya gitti. Mükemmel rahatladı. Çünkü başka bir ülkede ve İngilizceyi de bir süre sonra doğru kullanmaya başladıktan sonra insanların içinde çok rahat konuşuyor. Kız Türkiye'ye geldiğinde özgüveni geri gelmişti. Yabancı dilde kendinizi ifade etmek emin olun rahatlatacaktır. Çünkü ikinci bir dünyaya açılıyorsunuz. Türkçe sizi daha böyle kapalı tutarken İngilizce, hatta anne babanızın hiç anlamadığı İngilizce belki sizi daha sosyal birisi yapacaktır. Lütfen ne olur bulunduğunuz faunustan, şehirden dışarıya çıkın. Gezmeye çalışın mümkünse. Yeni insanlar tanıyın. Bu da eziklik duygunuzu değiştirir. Çünkü aslında eziklik duygusu sizi tanıyan insanlardan da kaynaklanır. Bazı insanlar sizi ezer ve sınırlar. O insanlar ortada olmazsa ne olacak? Yok oldular. Artık onlar yoklar. Sizi ezen insan faktörlerinden ya da olaylardan uzak durun. Sizi ezen iş ortamı basın istifa, yeni iş bulun. Söylemesi kolay ama bulun. Sizi ezen patron ise o eziklik duygunuzu yaşatan bir yönetici ise patates bir yönetici ise ondan artık uzaklaşın. Ben olsam istifaya yakın ki bunu hayatımda yaptım Çekin çizgiyi, koyun postayı. Bakın ne oluyor? Suratına bir bakın en azından. Eziklik duygunuz bir parça tedavi görür. Sevgiliyse sizi ezen, ne olur eziklik duygunuzu yaşatan insana tükürüm hayatınızdan. Atın dışarıya. Bir olaysa sizi ezen, mümkünse o olaydan kurtulun. Değilse onunla yaşamaya alışın ve öğrenin. Artık size eziklik duygusu yaşatmasın. Burasında ciddiyim. Lütfen bir yarışa girin. Ama iddia demiyorum. Bakın yarış. Başarılı olabileceğiniz bir şey seçin. Eziklik duygusundan büyük sonuç şudur: bir alan seçer, orada başarısız olur. Oraya sarar, bir gün en iyisi olacağım. Ya olmadı işte bırak, resim yapamıyorsan yapamıyorsun. Ama başka bir şeyle belki onuncu olacaksın. Sonra dokuzuncu olacaksın, birinci olman değil amaç. Her seferin on, dokuz, sekiz yükselmen. Hiç birinci olmasan bile geliştiğini görebilirsek, dokuzuncu, sekizinci sen de bir parça iyileşirsin, yüzde yüz garanti ediyorum seni. Eziklik duygunuzu besleyen üç şey vardır temelde. Cehalet, yani bilgi eksikliği. Yeteneksizlik, bir alanda, resime yeteneksizsindir, müzikte yeteneklisindir. Ve aynı zamanda da kötü anılardır. Bunların hepsinin olmadığı alanı seçersen eziklik duygun açılır. Dışarıya açılır, tedavi olmaya başlar. Yani bilgi eksikliğin olduğu alanda iddialaşma, zorlama. Yeteneğin yoksa o alanı zorlama. Kötü bir tecrüben varsa ne bileyim resim yaparken birinin gözünü çıkardıysan paletle yapma işte git müzikle uğraş. Çok kötü müzisyen sen, git fotoğrafçılıkla uğraş ama eziklik duygundan uzaklaş. Sen eziklik duygunun prangasını alıp ayağına takıyorsun hımm çok kötü bir duygu. E değil çıkar git o zaman ve sonuncusu lütfen evcil bir hayvan edin. Kuş ne bileyim babacık cici kuş muhabbet kuşu köpek kedi ama Size sevgiyi karşılıksız verecek, şart koşmayacak birisi olursa size eziklik duygunuzu yaşatmaz. Sevmeyi ve karşılıksız sevilmeyi öğrenirsiniz. Eziklik duygunuzun %90'ı özür dilerim ama sizin tercih ettiğiniz ve zorla maruz kaldığınız insanlardan ve durumlardan gelir. %10'u yapacak bir şey yoktur takdir ilahi. Ama umarım bir parça dediklerini dinlersiniz. Bir tanesini deneyin en azından bakın neler değişiyor. Şimdi size sorum şu. Hayatta sizi en çok ezen şey ne, para mı, sağlık mı, dış görünüşünüz mü, İnsanlar mı, patronunuz mu, İş yerindeki bir ruh hastası mı, ya da bir öğretmeniniz mi, hayatınızda iz bırakan şeyi aşağıya yazarsanız sevinirim. Ben Anik Tatar, bir sonraki videoda görüşmek üzere.